Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan Mustafa Uygar Özeskı Çarşamba sabahından herkese günaydın. Günün ilk kampanyası için şimdi İstanbul'dayız. İstanbul'dan figen dalga kıran Arat Kozyatağı'nda bir mağazaya muhatap aldığı bir kampanya açmış. Zorlu kış şartlarında yönetimi daha hassas olmaya davet ediyordu bu kampanyasında. Ülkemizin ağır kış şartları yaşadığı bu günlerde birçok marka, ticari kuruluş, sokak hayvanlarına yardım etmeye çabalarken süpermarket mağaza yönetiminin 6 yıldır otoparkında yaşayan ve vicdanlı insanların beslediği yaşlı sokak köpeğinin altına konulan kartonları üzerine atılan polarları alıp atarak büyük bir vicdansızlık örneği sergilemiştir. Yönetimin köpeğe yardım edenlere ceza vermekle ettiği de öne sürülmektedir Konu sosyal medyaya yansıdığında Twitter üzerinden hemen üzerinin örtüldüğü belirtilirken aynı saatte yanına giden hayvanseverlerce köpek tir tir titrerken bulunmuştur. Ülkemizin en büyük Kurumsallaşmış, hayırseverliğiyle de bilinen kuruluşlarından birinin ortaklığındaki ilgili mağazanın sokak hayvanları konusunda da daha vicdanlı ve duyarlı olmasını beklerdik. Söz konusu yaşlı köpeğin sonunda ilgili mağazadan daha önce toplatarak bilinmezliğe gönderdiği diğer hayvanlar gibi olmayacağını umut ederek sürecin ve yaşlı hayvanın takipçisi olacağımızı belirtiyor ve 5199 sayılı yasanın ilgili maddelerini bir kez daha kendilerine hatırlatıyoruz diyordu Arat. Change.org'daki bu kampanyasında ve bine yakın insanın desteğiyle bu kampanya başarılı oldu. Mağaza yaşlı köpeğe uygun bir kulübe tahsis etti ve rahatını sağladı. Çarşamba gününün ikinci kampanyası içinse Mersin'deyiz. İnterstisiyel akciğer hastalığının ilacının Türkiye'de satılması için imza kampanyası başlatmış Ebru Öztürk. Diyor ki ablası gibi ölmek istemiyorum. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ablası interstasyal akciğer hastalığı nedeniyle ölen Abuzer Döndaş aynı hastalıktan hayatını kaybetmek istemiyor. Döndaş yurt dışındaki ilacın temin edilmesini bekliyor. Gölbaşı ilçesinde Mehmet ve Gülay Döndaş çiftçinin kızları Esra Döndaş 20 yaşındayken 2014 yılının Nisan ayında interstasyal akciğer hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ablası gibi aynı hastalığa yakalanan 19 yaşındaki Abuzer Döndaş da yurt dışında satışı yapılan ilaçtan kullanmazsa ablası gibi hayatını kaybedecek. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığı öne sürülen fakat Türkiye'de henüz satılmayan ilaç Abuzer Döndaş'a umut olacak. Baba Mehmet Döndaş'ın kızın da aynı hastalıktan kaybettiğini belirterek olduğunu da kaybetmek istemediğini söylüyor. Mehmet Döndaş, yetkililere ve hayırseverlere yalvarıyorum. Allah rızası için yardım edin. 3 yıldır hasta oğluma bakabilmek için düzenli olarak çalışmıyorum. Oğlum gözlerimin önünde eriyor. 18 yaşında olan oğlum şu anda 34 kilo. Mama ile besleyip ayakta tutmaya çalışıyoruz. 3 yıl önce hastalığa yakalanan oğlum 2 yıl boyunca Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördü. ''Hastalığın tedavisi için gereken ilacın yurt dışında satıldığını biliyoruz. Ülkemizde satılması için Sağlık Bakanlığı onay verdi ama henüz Türkiye'de hala satışı yok. Sağlık Bakanlığı'na başvurdum ilacın temin edilmesi için ama sonuç alamadım. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum.'' dedi. Anne Gülay Döndaş ise ''3 yıl önce kızım Esra aynı hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Kızımın acısını yaşamadan oğlum hasta oldu. Bir ciğerim yandı ikincisi de yanmasın. Allah rızası için yardım edin.'' diye konuşuyor. Sas çalmayı seven Abuser Döndaş'ta yaşamak istediğini belirterek şöyle diyor. Kimsenin sırtında dışarıya çıkmak istemiyorum. Ben de diğer insanlar gibi yaşamak istiyorum. Hayvanları ve çiçekleri sevmek, yürümek ve koşmak istiyorum. İyileşirsem eğer hemşire olup insanlara benim gibi hasta olan kişilere yardım etmek istiyorum. Hasta olmadan önce saz kursuna gitmiştin. Yatağımda saz çalmaya çalışıyorum. Moralimi yüksek tutup iyileşmek istiyorum şeklinde konuştu. Ebru'nun kampanyasını Change.org üzerinden Destek veren şu anda 171 imza var. Sıradaki kampanya çocuklara şiddeti özendiren ve hoş gösteren Mazlum isimli oyuncağın satışına dur de talebiyle başlatılmış. Yeşim Mertkir'in kampanyasında diyor ki Birlik Oyuncak ve Limon TV'ye sesleniyorum. Birlik Oyuncak firması tarafından üretilen Mazlum isimli oyuncak, Limon TV'de oyuncak dövüyoruz başlığı altında. Karşınızda dayak arsızı oyuncak ayı mazlum. Biz mazlumu döverken çok eğlendik umarım siz de izlerken eğlenirsiniz açıklamasıyla tanıtılmakta. Limon TV'nin tanıtım videosunda göz önüne serilen şiddete sevk etme, şiddeti özendirme ve hoş gösterme davranışı oyuncağın temel özelliği olduğu oyuncak kutusunun arka yüzünde bulunan kurduğum cümleler bilgisinden de anlaşılmakta. Oyuncak kutusunun arka yüzünde oyuncağın kurduğu cümleler olarak baştan sona argo ve şiddet içerikli olan şu ifadeler var. Elhamdülillah dayağı doyduk, kaşınma kaşırım, vur vur hoşuma gidiyor. El el değil balyoz mübarek, benim babam senin babanı döver. Seni döverdim ama dayak yerim diye korkuyorum. Boyun kısa olmasa döverdim ama neyse acımadı ki. Ah boşluğuma geldi, oğlum bak git çıkışa gel çıkışa gibi çocuğun psikolojik ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyecek. Şiddeti kanıksamasına ve uygulamasına özendiren mazlum isimli oyuncağın üretici firma birlik oyuncak tarafından toplatılmasını, Limon TV'nin oyuncak tanıtımlarında çocuk gelişimine hassas davranmasını ve şiddeti özendirecek davranışlardan kaçınmasını, yetişkinlerin bahsi geçen mazlum isimli oyuncağı boykot etmesini ve şikayet etmesini talep ediyorum, diyor Mert Gir ve şu anda kampanyasına 648 kişi imzalarıyla destek vermiş. Geldik günün son kampanyasına, Kocaeli'den İknur Kökçü'ye kulak verelim. Esentepe Mahallesi'nde kurulan baz istasyonu kaldırılsın diyor kendisi. Kökçü, Kocaeli, Körfez, Esentepe Mahallesi'nde şehit bilgin varlı parkında kurulum aşamasında olan baz istasyonu kaldırılmasın diye talep ediyoruz. Ahmet Taner İlk Öğretim Okulu, Çelik Sanayi İlk Öğretim Okulu, Körfez Endüstri Meslek Lisesi gibi okullara ve yanındaki çocuk parkına çok yakın bir konumda bu baz istasyonu. Dolayısıyla çocukların sağlığına zarar verecektir. Evlere çok yakın mesafede olduğu için Esentepe mahallesinde yaşayan evlerdeki insanların da sağlığını tehdit edecek. Bu gerekçeyle baz istasyonunun Esentepe mahallesinden kaldırılmasını halk olarak istiyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz. Eğer bu yazıyı imzalarsanız Kocaeli Körfez Belediyesi, Kocaeli Körfez Kaymakamlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne mail yoluyla iletilecek ve çözümü kolaylaştırmış olacaksınız. Radyasyondan kaynaklı sağlığımızın bozulmasına izin vermeyelim ve güzel yarınlar için vatandaş olarak en doğal hakkımız olan sağlığımızın korunmasını sağlayalım. Bir imza ile ailenizin ve kendinizin sağlığını kurtarabilirsiniz diyor Kökçü ve siz de bu kampanyayı Change.org'da bulabilirsiniz. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için bir imza kampanyası başlatabilir ...ve değişime ön ayak olabilirsiniz. Yarın sabah yine... ...yeni kampanyalarla buluşmak üzere... ...esen kalın. Hemen şimdi... ...gezegenimizden değişim için... ...büyük küçük hareketler. Hazırlayan ve